Yıldızların İzinde Arapların dahisi Amr bin As Artık güneş bir başka hüzünle doğuyordu Mekke'nin üzerine. Birkaç yıl öncesinin Mekke'sinden eser kalmamıştı. Kabe mahzundu. Hira mahzundu. Mekke mahzundu. Sevgililer sevgilisi çok sevdiği vatanından hicret edip, kendisine kollarını açan Medine'ye gideli, Mekke hüzün ve hasrete çağr olmuştu. Mekke'nin vefalı dostu, Özlem ve yad ediyordu ana yurdun. Mekke'den ayrılmanın acısını Medine'nin kucağına dayanarak gideriyordu sevgili Rasul. Sadece Mekke mahzun değildi. Mekke'deki her hanede, her yerde bir umutsuzluk ve karamsarlık havası hakimdi. Alay edip aşağıladıkları Muhammed, tüm savaşlarda onlara galip gelmiş ve Medine'de bir devlet kurmuştu. Kendi içlerinde birliği sağlayamamışlar ve üstünlüğü Muhammed'e kaptırmışlardı. Gün geçmiyordu ki Mekkelilerden biri Müslümanlığını açıklayıp Muhammed'e tabi olmasın. Bağlıları her geçen gün artıyor, onlarsa elleri kolları bağlı oturmaktan başka bir şey yapamıyorlardı. Mekke'de biri vardı ki Muhammed'e olan düşmanlığı gözlerine adeta kör etmişti. Kureyşlülerin önde gelenleri Müslümanlığı seçtikçe sinirleniyor ve Tüm Kureyş Müslüman olsa ben yine de Müslüman olmam diyordu. Çünkü İslam henüz onun kalbine, gönlüne, aklına girmemişti. İslam'la Müslümanlarla ilgili her haber onu daha bir hiddetlendiriyordu. Hele tüm çabalarına karşın onları alt edememeleri onu üzüntülerin en derinine itiyor ve bu işe bir hal çaresi arıyordu. Halbuki o Arapların dört dahisinden biri olarak tanınıyordu. Arabın Kisra'sı lakabıyla şöhret bulmuştu. Özellikle savaşlarda ve siyasi meselelerde gösterdiği kıvrak zekasıyla herkesi kendisine hayran bırakıyordu. Ama bu sefer zekası ve siyaseti işe yaramamış ve Muhammed Aleyhisselam'a her seferinde yenilmişlerdi. Hendek Savaşı'ndan sonra Amr bin As siyasi meselelerden iyice sıkılmış ve kendi işleriyle meşgul olmaya başlamıştı. Hazreti Muhammed'le Kureyş arasında yapılan Hudeybiye anlaşmasına bile katılmamıştı. Ancak onların Kureyş'le anlaşması Amr bin As'ın canını iyiden iyiye sıkıyor. Eğer böyle giderse Mekke'de kalmanın onlar için tehlikeli olacağını sezinledi. Çok güvendiği kimseleri topladı ve onlara dedi ki ''Benim sizin aranızdaki itibar ve mevkiim nasıldır?'' dedi. Onlar hepimizin itibar ettiği ''Mühim işler de görüşüne müracaat ettiği bir zatsın.'' dediler. Bunun üzerine Amr onlara durumun vehametini anlattı. Muhammed Kureyş'te de anlaştı. Yakında Mekke'ye de girecekler. ''Bizim için artık buralarda yaşama şansı kalmadı. Çünkü biz ne yaparsak yapalım, Muhammed'e muhalefet etme gücümüz kalmadı. Gördünüz işte, Muhammed'le yaptığımız her savaşta o galip geldi. Bundan böyle ona galip geleceğimizi sanmıyorum.'' ''Bir şeyler yapmazsak bizi de yok edecekler.'' dedi. ''Sen bizim en öngörülümüz ve akıllımızsın. Ne yapmamızı tavsiye edersin ey Amr?'' dediler. Amr çözüm olarak onlara kafasındaki planı açıkladı. ''Siz de biliyorsunuz ki Muhammed'in faaliyeti hızla gelişiyor. Bu durum karşısında benim bir fikrim var. Siz ne dersiniz bilmiyorum. Beraberce Necaşi'ye iltica edip onun yanında kalalım.'' Eğer Muhammed bize galip gelirse, Necaşi'nin himayesi altında olmak, Muhammed'in emiri altında yaşamaktan iyidir. Eğer bizim taraf galip gelirse, zaten onların bize bir kötülük yapması düşünülemez. Amr bir asın bu sözlerini dinleyen müşrikler ikna oldular. Onunla birlikte Necaşi'ye gitmek için anlaştılar. Amr, yol hazırlıklarına başlamalarını istedi. Hemen hazırlanın, Habeş kralına vereceğimiz hediyeleri de unutmayalım. Habeş Kralı için en değerli hediyeleri hazırlayıp yola çıktılar. Ancak Necaşi'nin huzuruna girdiğinde Amr bin As büyük bir şaşkınlık yaşadı. Çünkü o Müslümanların olmadığı bir yer bulmak ümidiyle yola çıkmış ta buralara kadar gelmişti. Ama şimdi geldiği kralın yanında Hazreti Muhammed'in elçisi Amr bin Ümeyye'yi görmek onu ziyadesiyle şaşırtmış ve kızdırmıştı. Bu Müslümanlar buralara kadar yayıldılar. Artık bunlara dur demenin vaktidir dedi kendi kendine. Arkadaşlarıyla istişare etti. Sonunda Muhammed'in elçisi Ümeyye'yi öldürerek Kureyş'in intikamını almak hususunda anlaştılar. Ancak bunu nasıl yapacaklardı? Amr hemen planını açıkladı arkadaşlarına. Eğer Ümeyye'yi Necaşi'nin ülkesinde öldürürsek bu başımıza dert açabilir. En iyisi önce krala pahalı hediyeleri sunup sonra Ümeyye'yi ondan isteyelim. Amr, planının işe yarayacağını ve hediyelerle Necaşi'nin gözünü boyayabileceğini sanıyordu. Necaşi'ye hediyeleri takdim eden Amr, onun son derece memnun olduğunu görünce hemen ne istediğini söyledi. Ey Melik! Senin huzurundan bir adamın çıktığını gördüm. O bize düşman olan bir adamın elçisidir. Onu bize ver de öldürelim. Çünkü o bizim eşrafımızdan birçoğunu öldürdü. Bir anda Necaşi'nin yüzü öfkeden kıpkırmızı oldu. O muhiddetle Amr bin As'ın yüzüne öyle bir tokat patlattı ki, Amr acıdan kıvranıp yere yığıldı. Hem korkuyor hem de uygun olmayan bir şeyler söylemiş olmanın verdiği mahcubiyetle yerin dibine geçmiş bir haliyeti ruhaniye içerisinde Necaşi'den özür diliyor. Ey Melik! Eğer bu isteğimden memnun olmayacağınızı bilseydim hiç böyle bir istekte bulunur muydum? dedi. Necaşi bunun üzerine ona şöyle dedi. Musa'ya gelen namus Ekber'in, yani Cebrail'in, kendisine geldiği bir zatın elçisini, öldürmek üzere sana vermemi mi istiyorsun? Öyle mi? Yazıklar olsun sana ey avru. Haydi, sözümü tut da ona tabi ol. Allah'a yemin ederim ki, o gerçekten doğruluk üzerinedir. O, Musa bin İmran'ın aleyhisselam, Firavun ve, Ordusuna galip geldiği gibi kendisine karşı çıkanlara mutlaka galip gelecektir dedi. Amr beklemediği bu sözler üzerine şaşkınlıktan olduğu yerde kaldı. Ne ümitlerle ülkesinden kalkıp buralara kadar gelmiş ama ne ile karşılaşmıştı. İlk defa o anda Muhammed'in hak peygamber olabileceği düşüncesi kalbine ilka oldu. Necaşi neler diyordu. Böylesine dirayetli bir kral bunları söylüyorsa, onun göremediği, bilemediği bir şeyler olmalıydı. Şimşek hızıyla kafasından binlerce düşünce geçti. Bu kadar kısa sürede, bu kadar insan üzerine tesir eden ve hep muzaffer olan biri hak peygamber olabilirdi. Müslümanların onu canları pahasına sevmeleri ve üstün tutmaları bir yanılgı olamazdı. Onun hayatı, söyledikleri ve yaptıkları geçti gözünün önünden nasıl olmuş da tüm bunları bu ana kadar görememişti. Necaşi'nin o tokatı Amr'ı büyük bir sarsıntıyla sarsmış ve sonrasında söyledikleriyle aklını başına getirmişti. Bu zamana kadar neden bunları düşünemediğine hayıflandı. Hakikat o kadar açık ki, arabı, Acem'i, Habeşlisi, hasılı herkes görüyor, bir tek ben göremedim dedi kendi kendine. Ve sonra Necaşi'ye dönerek, o gerçekten böyle bir peygamber midir? Sen onun Allah'ın elçisi olduğuna şehadet ediyor musun? Necaşi, yazıklar olsun sana ey Amr! Evet, ben onun Allah tarafından gönderilmiş bir peygamber olduğuna şehadet ediyorum. Son sözümü dinle de hemen ona tabi ol. Vallahi o muhakkak hak üzeredir ve kendisine karşı koyan herkesi yenecektir. Musa peygamberin Firavun'a ve ordusuna galip geldiği gibi o da galip gelecektir dedi. Öyleyse sen benim ona İslamiyet üzerine biatimi alır mısın diye sordu. Necaşi evet alabilirim diyerek onun biatını kabul etti. Bunun üzerine Amr daha Hazreti Peygamberin huzuruna gelmeden Necaşi'ye elini uzatarak biat etti ve Müslüman oldu. Hazreti Peygamber'e karşı birlik oluşturmak ve onu ortadan kaldırmak için geldiği Habeş Kralı'nın huzurundan İslam'ın bir neferi olarak ayrılıyordu. Daha üzerinde yaşadıklarının şaşkınlığı olduğu halde kendisini bekleyen arkadaşlarının yanına geldi. Onlara ne söyleyeceğini bilemiyordu. Ancak Müslüman olduğunu şimdilik gizlemenin en iyi yol olacağını düşündü. Çünkü o çok kısa bir süre içinde büyük bir dönüşüm yaşamış ve... Bir anda düşman bildiği saflara katılmıştı. Onların bunu anlayabilmeleri mümkün değildi. Arkadaşlarıyla beraber Mekke'ye döndü. Amr Mekke'ye döndüğünde bambaşka bir haliyeti ruhaniye içerisindeydi. Bir müddet evinden dışarı çıkmadı. Yaşadığı büyük değişim onu insanlardan uzaklaştırmış ve uzlete çekmişti. Mekke'de herkes onu konuşuyor, Amr'ın neden evinden çıkmadığını merak ediyordu. Amr Hepsini şaşkına çeviren haberi yolladı. Habeş Meliki i Necaşi, Hazreti Muhammed'in peygamber olduğunu söylüyor. Mekke bu haberle çalkalanırken, Amr yine kimseye haber vermeden, Hazreti Peygamber'e biat etmek üzere Medine'ye gitmeye karar verdi. Yola çıktı ve Hidde denilen mevkiye geldiğinde, iki kişiyle daha karşılaştı. Bunlar da hakkı idrak etmiş ve Müslüman olmak üzere Resulullah'a gitmekte olan Osman bin Talha ile Arapların harp dahişi Halid bin Velid'den başkası değildi. Kureş'in en güzide şahsiyetleri birbirinden habersiz aynı maksatla bir araya gelmişti. Vazara gerçekten heyecan vericiydi. Bir zamanlar bütün Kureş Müslüman olsa ben yine Müslüman olacağımı sanmam diyen, İslam ordularına karşı en şiddetli mücadeleyi yapan ve hatta Rasul-i Ekrem'in vücudunu ortadan kaldırmak için fırsat arayan Amr bin As, rasul Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme biat etmek üzere gelmekteydi. Harre'de develerini çökerttiler. En güzel elbiselerini giydiler ve Mescid-i Nebevi'ye doğru gittiler. Müslümanlarda sevinç ve sürur hakimdi. Ancak Amr bin As, Sevinmekle birlikte eski günahlarını ve hatalarını düşünüyor, heyecanla ve korkuyla Resulullah'a doğru yaklaşıyordu. Önce Halid bin Velid ile Osman bin Talha, Resulullah aleyhissalatü vesselama biat etti. Daha sonra Amr bin As, kendisini Hazreti Peygamber'in dizlerinin dibine oturmuş buldu. Mahcubiyetinden Hazreti Peygamber'in yüzüne bakamıyordu. Resulullah'a, o zamana kadar işlediği günahların affedilmesi için dua etmesi şartıyla biat edeceğini söyledi. Allah'ın Resulü ise şöyle buyurdu. Ey amr, Biat et! Hiç şüphesiz İslamiyet önce yapılanların hesabını sormaz. Bu esnada Resulullah da onların geldiğini haber almış, ashabıyla birlikte onları beklemekteydi. Bu müjde üzerine Amr bin As, sevinç gözyaşları içerisinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin ellerine kapandı ve biyat etti. Bir zamanlar öldürmeye teşebbüs ettiği Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem için Müslüman olduktan sonra insanlardan hiçbirisinin kendisine Hazreti Peygamber'den daha sevgili olmadığını dile getiriyordu. Efendimiz'e duyduğu bu sevgi ve bağlılıkla tüm yeteneklerini ve gücünü İslam'ın yayılması ve hakim olması için harcadı. Mücadelesiyle Efendimizin yıldızlarım dediği payeyi kazandı. Ne mutlu o yıldızların izinde olanlara. Yıldızların İzinde